să-nspuni kokun aioc când savi să-măi șoară marjei n Sunanın beryanı hazırlayan ve Sunan Muammer Ketenci <gülüyor> Sevgili dostlar hepinize merhabalar Tuna'nın birin yanında ben Amir sizlere Sevgi ve selam gönderiyorum 94.9 Açık radyodasınız ve programımız Tuna'nın birin yanı şu anda başladı Aslında size bir söz vermiştim geçen hafta ee, Sırcan Asanoviç Sırbistan'dan etnomüzikolog arkadaşım ee, Yayına bağlanacaktı ve onun çalışmalarını bu program Bu programda ancak Önümüzdeki haftaya erteledik. Onun bir işi yüzünden. Bugün ben size bir Ukrayna buketi hazırladım. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden e, gerek otantik folklor gerek e, çağdaş folklor örneklerinden bir harman getirdim size ve onları sunacağım. 6 e, tane albüm var elimde. Bunları tek tek kabaca size tanıtacağım ve ikişer üçer parça seçtim zaman yettiği oranda çalışacağım hepsini. Ne ile başladık? E, albümümüzün adı Hutsul Melodiyiz. Bu Ukrayna Radyosu'nda yapılmış çeşitli kayıtlardan oluşmuş ve e, Romanya sınırındaki Hutsul etnik grubunun e, genellikle enstrumental dans geleneğinden gelen şarkıları e, bir araya getirmişler bu albümde. Çok özel bir albüm tabi. Her şarkıyı başka bir topluluk çalıyor. Ee, bu albümden simbolonla çalınmış ve aslında biraz roman melodilerini andıran bir taraftan da tabii ki Slav karakterini koruyan bir müzik dinlettim sizlere. Ee, anladığım kadarıyla iki simbolon beraber çaldılar. Simbolon nedir? Simbolon aslında Romanya'da boyuna asılarak çalınan tembal Çalgısının, yani daha doğrusu el tembalinin geliştirilmiş 19. yüzyılda geliştirilmiş hali. Aslında bu e, çekiç vurmalı çalgılar kategorisinde e, belki birazcık hani kanunla e, teyze oğlu diyebiliriz filan. E, dünyanın her tarafında bu tip e, çeşitli nesnelerle vurularak çalınan birçoklar. E, ve adı bambaşka işte santurdan tutun şenge kadar türlü türlü isimler taşıyan işte e, İngiltere'de Dassimur diyorlar. E, İsviçre'de kullanılıyor ama her birinin boyutları ve ses aralıkları bambaşka. Bu oldukça geniş geliştirilmiş bir e, simbolondu. Roman simbolonuna yakın olduğunu düşünüyorum. Örneğin Macar simbaronu birazcık daha farklı. Neyse detaylara girmeyelim. Hutsul melodiiz adlı albümden iki parça daha dinleyeceğiz ama Hutsullar kimdir? Hutsullar işte Romanya sınırında yaşayan e, kültürel bakımından da e, dansın müziğin çok baskın olduğu bir e, etnik grup. E, Ukraynalı asıl olarak fakat gerek şiveleriyle gerek e, dans ve şarkı geleneklerinin özgünlüğüyle öne çıkmış. Hani Ukrayna folkloru dediğimiz zaman batıda en çok bilinen e, folklorik bölge Hutsulların bölgesidir. Bir de e, Orta Avrupa Yahudi müziğinde bizim klezmer dediğimiz müzik tarzında e, müzik yapan Yahudi müzisyenler 19. yüzyıldan itibaren Amerika'ya göçtüler ve husul müziğinden çok etkilendiler. Evet biraz uzattım. Şimdi Hutzel Melodies adlı albümden iki dans havası daha dinliyoruz. Neğretsem balık kudur bize ne kola, be ya gideceğim balık kudaydı bize ne gurur, gideceğim balık kudaydı bize ne gurur, gideceğim balık kudaydı bize ne gurur, gideceğim balık Çistiyor kolomeyi ku ya, ne спать? Evet, Hutsul Melodies adlı albümden iki parça dinlettim. İlk dinlediğimiz parça e, anonsumdan sonra ilk dinlediğimiz parça Bandura dediğimiz bir e, Ukrayna Ulusal Halk Çalgısı tarafından e, çalındı. Anlatmak biraz zor. E, Bandura diye yazarak sanıyorum fotoğraflarını görebilirsiniz. İlginç bir çalgı. Hem bu e, köy müziğinde nadiren ama asıl olarak da şehir şarkılarında işte gezgin ozanların filan da sık sık kullandığı e, eski zamanlarda imparatorluk dönemlerinde sarayda filan da e, çok kullanılan arkayık bir çalgı ama bugün de e, çalanlar var tabi ki. E, ikinci olarak dinlediğimizde kolone iki dediğimiz e, adını e, şehirden kolone ...koloney şehrinden e, alan bir e, dans havası dinlettik. E, zaten bu bölgenin neşesini, işvesini ve cilvesini... E, ...bu parçadan fazlasıyla anlamış olmalısınız. E, i̇kinci albümümüz... E, ...Dariçanka adını taşıyan bir... E, ...akademik korova orkestra. Büyük bir topluluk. E, 1990'lardan sonra aslında... O güne kadar devlet tarafından desteklenen bu daha büyük topluluklar büyük oranda yok oldular. Çünkü devlet desteği bitti, kesildi. Ee, kültür ve sanat ağır bir darbe yedi. Fakat bazı köklü topluluklar e, ya da yenileri bir şekilde bu geleneği sürdürdüler. Dariçanka da bunlardan biri. Dar ensemble Dariçanka diye geçiyor. Koro ve Orkestra dediğim gibi. E, onlardan onlardan ki e, onları akademik folklor kategorisine sokabiliriz. Yani e, ya geleneksel ya da e, bestelenmiş halk şarkısı formundaki parçaları ki bunlar daha çok şehir kokusu taşıyan şarkılar e, batı anlayışıyla ve biraz da tabii o kendi yerel dokularını da koruyarak seslendiriyorlar. Ansambul e, dari Ansambul ensemble Darıçanka'yı dinlettim sizlere. Şimdi bir trio e, dinleteceğim sizlere. Bunlara biraz e, kıyak yaptım. Dört şarkı seçtim. Çünkü hakikaten birbirinden güzel şarkılar var. E, ikili bir albümümüz var. E, 2001'den, 2001 yılında yayınlanmış bir albüm. Trio Zolotay. Yani aslında altın... E, kelimesinden geldiğini düşünüyorum altın üçlü ikisini çok iyi tanıyoruz e, yani çok meşhur şarkıcı olduğu şarkıcılar olduğu için ben biliyorum Nina Matrianko ve Maria Maykova e, bu üçlü gerçekten e, çağdaş şehir şarkıları seslendiriyor birbirinden başarılı şarkılar şimdi onlardan dört şarkı dinleyeceğiz e, Nina Matryanko ve arkadaşlarını dinliyoruz Zolota Itiriyor We. <laughs> Тинь дид бабу полюбив, що баба хороша. Тинь дид бабу полюбив, що баба хороша. Тинь дид бабу полюбив, баба молодеця. Придивився бабі зуби, баба не годиться. Придивився бабі зуби, баба не годиться. Узя її за рученку, у садочок. Сядай, моє шанування, маковий цвіточок, сядай, моє шанування, маковий цвіточок. От тут моя бабко, туж догадайся, тут водиця холодна трошки покупайся. Тут водиця холодна трошки покупайся. баба Отель баба бульботала, поки не пропала. Отель бульботала, поки не пропала. Виліз дідна вербу, став Богу хвалить Бога, топив гори, вже буду жениця. Хвалить Бога, топив вже буду жениця. Від веселя баба Пуйся, чи ти скрутився, що я пішла купатися, ти оженився? на вербу, став Богу молитися. Скільки життя буду, не буду женитися. Скільки світі життя буду, не буду Скільки світі життя буду, не буду Мисяці юні, випала хороша, тим дід бабу полюбив, що баба хороша, тим дід бабу полюбив, що баба хороша, тим дід бабу полюбив, баба молодеця, придивився бабі зуби, баба не годиться, придивився бабі зуби, баба не годиться, узя її у садочок Сядай, моє шанування, маковий цвіточок. Сядай, моє шанування, маковий цвіточок. От тут моя бабко, тут же тут водиця холодна трошки покупайся. Тут водиця холодна трошки покупайся. баба пораття, дівка Отель баба бульботала, поки не пропала. Отель бульботала, поки не пропала. Виліз дідна вербу, став Богу хвалить Бога, горе, вже буду жениться. Хвалить Бога, хто горе, вже буду жениться. Від весілля баба ти йди до пся скрутився що я пішла купатися ти оженився вилізді на вербу став Богу скільки життя буду не буду жениться. скільки світі життя буду не буду жениться. скільки світі життя буду не буду жениться. Evet sevgili dostlar e, Teknik bir sıkıntı oldu Aynı parçayı iki kez yükledikleri için e, Track numaralarını vermekte bir sıkıntı yaşadım Aynı şarkıyı ilk kez dinlemiş olduk Ama çok güzel bir şarkıydı Şimdi e, Bir Köy folklor korosu dinleyeceğiz Aslında köy müziği söylüyorlar ama Akademik bir topluluk Brehyaya topluluğun adı ee, anladığım kadarıyla yani müzikten hissettiğim, hissettiğim kadarıyla e, Ukrayna coğrafyası içinde yaşayan e, kazakların şarkılarını söylüyorlar. Tabi bunlar e, Kazakistan'daki Müslüman kazaklardan bahsetmiyoruz. E, Rusya ve Ukrayna'da yaşayan e, Hristiyan savaşçı kazak toplumundan bahsediyoruz. Yani Ukrayna'da da e, Kuban kazakları var. Muhtemelen o coğrafyadan bu koro, Brehiya topluluğundan iki tane şarkı seçtim sizlere. Evet, iki Kazak türküsü dinledik Ukrayna'dan. Ee, anladığınız gibi Ukrayna'da ve genel olarak tabi ki e, Slav toplumunda hem şarkı söylemenin hem de e, koroların ister akademik olsun ister e, daha folklorik, otantik olsun çok önemli var. Koro müziği çok önemli. Ee, Kazak folkloründe de genelde bir başlatıcı olur ilk cümleyi o söyler. Arkasından da e, e, koro eşlik eder. Genellikle aslında erkek koroları söyler. Kazak Türkleri'ni fakat burada e, karışık bir koro. E, Brehiya topluluğu. Karışık bir topluluk. <gülüyor> Şimdi e, Kitkasiki adında bir Ciki e, ya da e, telaffuzumu bağışlasınlar. Ukrayna dili Tabii ki bilmiyorum. Ama Kitka, Demet, Buket falan demek. Bütün Slav dillerinde onu biliyorum. E, Kitka, G2 topluluğu. 1980'de yayınladığı bir e, albüm var elimde. Bunlar daha çok e, şehir şarkıları söylüyorlar ama halk müziğinden kopmamış hiçbir zaman topluluk. Ve e, çok e, duygulu, çok hoş ama azıcık modern şarkılar söylüyorlar. E, Kitka G2'yi dinliyoruz. E, kaç parça seçmişim? E, i̇ki parça seçmişim. Teçericke <gülüyor> nevelicke Küçük oza küçük noncu Hey hey hey hey, hey, hey. Su Evet Kitka G2'yi dinlettim sizlere çok duygulu çok güzel şarkılar söylüyorlar ee, çok da albümleri var bu 1980'den de son albümümüz e, From Kiev to the Black Sea adını taşıyor Kiev'den Karadeniz'e e, genellikle dans şarkıları var bu, bu, bu çeşitli bölgelerden e, yine genel olarak Batı Ukrayna'dan şarkılar var ee, iki tane dans ezgisi seçtim size oldukça kıvrak ezgiler bu romantik parçadan birden zıplayacağız ee, flüte benzer duyduğunuz çalgıya biz tilinka diyoruz. Tilinka Batı Ukrayna'nın en e, tipik, en önemli e, üflemeli çalgısıdır <gülüyor> Sevgili dostlar bugün Ukrayna'daydık ve e, son albümümüz Kiev'den Karadeniz'e dans havaları başlığını taşıyordu Türkçesiyle. E, az önce dinlediğimiz üflemeli çalgıyı yanlış söyledim size. Tilinka değil, Sopilka. E, Tilinka'da kullanılıyor bölgede ama e, buradaki duyduğumuz e, Sopilka'ydı. Program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 40 0212 40 343 4040 -40 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca bütün sosyal medya mecralarından ulaşmanız mümkün. Ve son olarak da yineleyim her hafta olduğu gibi. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tuneninberiani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman e, dinleyebilirsiniz. Selahattin'e çok teşekkür ediyorum. Umuyorum önümüzdeki hafta Sırp etnopizikolog Srđan Asanović'le eee telefonla güzel bir sohbet ve Sırp şarkıları dinleteceğim sizlere. Samo îți oramă de ină, Sam ara ara yine Sen oynay kokun sevbi.